Eskiden insanlar bana sürekli bir gün iyisin Nurgül, bir gün kötüsün derlerdi. Aslına bakarsanız bu gerçekten doğruydu. Duygu dalgalanmalarım hep oldu. Bazen kendimi muhteşem hissederdim. Tüm dünyayı yönetebilecekmişim gibi hissederdim. Bazen de tüm dünya başıma yıkılmış gibi. Nasıl anlatayım, depresyonda hissederdim kendime. İyi hissetmiyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda o günü düşündüğüm zaman... Böyle bir şey nasıl yaptığını, neler düşündüğünü, böyle bir şey nasıl cesaret ettiğini, inanın ben de anlam veremiyorum. Nurgül iyi bir insandır, ama zor bir insandır aynı zamanda. Yani ben öyle düşündüm hep. Bu onun mizacı yapısı dedim. Tabi son olanlar mizaçla açıklanabilecek şeyler değildi. Daha önce de tuhaf davranışları olmuştu. Yani zor zamanlar geçirmişti, yaşadığı yere adapte olmakta zorluk çekmişti. Ama ben görmezden geldim bu tuhaf davranışlarına, buna bağladım hep. Bazen depresif mi olduğunu düşünsem de birkaç gün sonra bir bakıyordum, çok neşeli ve enerjik bir insan olmuş. Bu yüzden görmezden gelip tolere ediyorum davranışlarını. Tabii bu enerji bazen sınırları fazlasıyla aşıyordu. Ama mutsuz olmasından iyidir diye düşündüm hep. Dediğim gibi tolere etme yoluna gittim. Ama bankadaki insanları rehin almak, yani bu tuhaf davranışlarını tölere ettiğim ve onu yardım almaya zorlamadığım için olanlarda benim de payım var diye düşünüyorum. Neyse ki o bankadaki insanlar yaşadıkları korku dolu birkaç saatle kurtuldular. Çok daha kötü şeyler var olabilirdi. Olacaklarını düşünmek bile istemiyorum. Nurgül olaydan bir süre önce yaşadıkları şehirdeki bütün fakir çocukların... Ambisyonu yükseltmek düşüncesiyle yüklü borçların altına girmişti. Faruksa durumu fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Aile olarak büyük bir maddi sıkıntının içine düştüler. Nurgül'ün bu sıkıntılı süreçten kurtulmak için bulduğu çözümse bütün ailesini ve tanıdıklarını adeta şoka uğratmıştı. Uzun zamandır bankalara olan borçlarımızı ödeyemiyorduk. Zaten Nurgül'ün dönem dönem yaptığı aşırı harcamalar yüzünden belimizi bir türlü doğrultamamıştık. Ama bu sefer miktar çok yüksekti. Yani ben öğretmenim. Tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Bahsedilen miktar ömür boyu çalışsam ödeyemeyeceğim bir miktar. Tabi nihayetinde banka borcunu icra yoluyla almaya karar verdi. O, o gün eve gittiğimde icra memurları gelmişti. Eşyalarımızı haczetmeye başladılar. Nurgül... ...icra memurlarına çok büyük bir öfke gösterdi. Zaten ona kızgındım... ...bir de böyle davranarak işleri daha da zorlaştırıyordu. Sonra birden... ...bu iş bugün çözülecek... ...siz benim kim olduğunu bilmiyorsunuz deyip... ...öfkeyle evden çıktı. Ben de hem ona kızgın olduğundan... ...hem de daha fazla ne yapabilir ki diye düşündüğüm için... ...peşinden gitmedim. Olayların böyle gelişeceğini tahmin edememiştim. Nurgül o gün evden çıktıktan sonra... İlk olarak güvenlik görevlisi olarak çalışan bir arkadaşının evine gitti. Ancak bu sefer amacı arkadaşıyla dertleşmek değildi. O gün izin günümdü. Kapı çaldı. Bir baktım Nurgül. Arada ziyaretime gelirdi. Otururduk, sohbet ederdik. O de aynı şekilde oturduk, sohbet ettik. Daha sonra mutfağa geçtim kahve yapmak için. Kahveleri getirdiğim sırada Nurgül acil işinin çıktığını söyledi. Telaş içindeydi. O gittikten sonra silahımın yerinde olmadığını fark ettim. Her yere baktım fakat bulamadım. Silahımı aramaya devam ederken olayı duydum. Ve işte o an anladım silahımın nerede olduğunu. Geçmişe dönüp baktığım zaman, o günü hatırladığım zaman... ...inanın anlayamıyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaptığımı anlam, anlam Böyle bir şey nasıl cesaret ettiğini. Ama oturup düşündüğüm zaman şöyle bir şeyler hatırlıyorum... Ben çok güzel bir proje yapmıştım ve banka bunun önüne taş koymuştu. Ve bunun intikamını almak istedim onlardan. Ve işin trajik komik tarafı bunu da çok kolayca yapabilecektim. Çünkü kendime o kadar yüksek derecede güveniyordum. Nurgül bankalardan çektiği parayı fakir çocukların yararına kullandığı için borçlarını ödeyememiş olsalar bile haciz işlemi yapılmaması gerektiğine inanıyor. Bu yüzden ödenmeyen borçlarından dolayı evlerine icra gönderen bankayla bu sorunu halletmeye kararlıydı. Bunun için akıl almaz bir plan yaptı. Nurgül, arkadaşının silahını gizlice aldıktan sonra doğruca borçlu olduğu banka şubesine gitti. Elindeki silahla banka müdürlüğünü, çalışanları ve müşterileri etti. Nurgül böylece banka gücünü göreceğini, müşterilerin önünde rezil olacaklarına ve bu yüzden icra işlemini durduracaklarına inanıyordu. Ama bu gerçekle bağ olmayan bir inançtı. Olanları duyduğumda ilk önce inanamadım. Bir şeyleri yanlış anladığımı düşündüm. Nurgül, öfke kontrolü kısıtlı fevrili kadındır tamam ama yani böyle davranmasını akılla bağdaştıramadım. İcra memurlarını görüp sinirle evden çıktıktan sonra böyle şeyler olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Hemen bankanın önüne gittim. Tabi bir sürü polis toplanmış. Polislerin bir planı varmış. Arka kapıdan gizlice girip güvenli bir şekilde Nurgül'ün silahını alacaklarmış. Ama ben çok korkuyordum. Ya yani Nurgül'ün başına bir şey gelirse diye düşündüm. Her ne kadar Nurgül'ün planına olan güveni tam olsa da hesaba katmadığı birçok faktör vardı. Bu sayede Nurgül'ün bu eylemi çok uzun sürmeyecekti. Nurgül bankadan içeri girer girmez, bankanın güvenlik görevlisi gizli alarm sistemini çalıştırarak gerekli yerlerin durumdan haberdar olmasını sağladı. Olay yerine gelen polis memurları olanı biteni hızlı bir şekilde analiz edip Nurgül'ü etkisiz hale getirmek için hızlıca hareket edildi. Bize gelen ihbar doğrultusunda olay yerine gittik. Bu rehin alma olayı bizim karşılaştığımız rehin alma olaylarına benzemiyordu. En başta Nurgül Hanım'ın profili alışık olduğumuz suçlu profiline uymuyordu. Bir kadın tek başına bir silahla bankadan içeriye girerek banka müdürünü rehin almıştı. Nurgül Hanım'ın hiçbir hazırlık yapmadan bu işe kalkışmasından dolayı e, bu olayın planlı olmadığı belliydi. Bu yüzden biz de binanın arka kapısından bankaya girerek Nurgül Hanım'ı kısa sürede etkisiz hale getirdik. Hep ilçede çalışıyoruz. Ee, herkes birbirini az çok tanır. Nurgül Hanım da pevri davranışlarıyla çok fazla dikkat çeken bir hanımefendi. Kendisini şahsen değil ama yine de tanıyorum. Kendisinin ve eşinin bankamıza kredi ve kredi kartı borçları vardır. Ee, kendileri ödemediği için de maalesef haciz e, işlemi başlatmak durumunda kaldık. Bahsi geçen gün gişedeki bir arkadaşla bir konu üzerinde konuşmak üzere aşağıya inmiştim. O esnada Nurgül Hanım fevri bir şekilde içeriye girdi, çadırmış gibiydi. Silahını bana doğrulttu, e, yardıma muhtaç çocuklarla ilgili bir projede çalıştığını, kendisinin projesini berbat ettiğimizi, e, dolayısıyla kendisinin borçlarını silmemizi ve projesinin yükü miktarda bir bağışta bulunmamızı istedi. E, ben açıkçası çok korktum fakat polisler anında müdahale etti. Kendisini alttan almaya çalıştım. isteklerini yerine getireceğimi söylemiştim. Kendisini çok sağlıklı bulmadığım için de şahsen şikayetçi olmadım. Yaşanan bu korkunç olayın ardından Nurgül, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı ve ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nurgül'ün olağan dışı tavırlarının bu işlemler sırasında da devam etmesi üzerine... Yetkililer onu psikiyatrik değerlendirme için hastaneye sevk ettiler. Nurgül Hanım bize adli vaka olarak gözlem kararıyla gönderildi. İlk görüşmemizde Manika Tak'ta olduğunu düşündük. Hastanın hem kendisine hem çevresine zarar vermesine engellemek üzere ve daha detaylı e, bilgi almak üzere yatışını yaptık ve servise takipini yaptık. Bu esnada da ailesinden e, gerekli bilgiyi almaya çalıştık. Tabii biz bu olayı televizyonda gördük. Nurgül'ün böyle gençliğinde de gel git hareketleri vardı ama bu kadarını biz bile düşünemedik. Televizyonda olup biteni gördükten sonra dehşete kapıldık. Hemen Faru aradık. Nurgül'ü hastaneye yatıracaklarını söylediler. Apar topar hastaneye gittik. Nurgül'ün doktoruna gittiğimizde ile ilgili sorular sordu. Nurgül lise çağlarına kadar sorunsuz bir çocuktu. Ne olursa lisede çığırından çıktı. E, baş edemiyordu kendisiyle. Söz dinlemiyordu. Çeşit çeşit değişik, değişik, kötü davranışlara dinliyordu. Okula gitmiyordu. Okula gitse de okulda bir sürü sorun yaşıyorduk. Problem yaşıyordu. Ee, bir gün eve geç gelmelere başladı. Bir günde içkili geldi, alkollü geldi. Biz çok üzüldük, e, stres yaptık. Kavga ettik kendisiyle, tartıştık onunla. Hatta e, okula gitmesinin dışında, okula gitmesi dışında... Başka hiçbir yere gitmesine izin vermedik. Yasakladı. Ee, sabahlara kadar oturuyordu odasında. Sabah olduğu zaman da hiçbir şey olmamış gibi, uyumayan o değilmiş gibi sanki, büyük bir enerjiyle evden çıkıp gidiyordu. Bu şekilde yaşantısına devam ediyordu. Bir gün okuldan aradılar, kalkıp gittim. Müdür Hanım'la konuştum. Okulda sınav olmuşlar. Sınavda öğretmeni düşük not aldı diye öğretmeni koridoru sıkıştırmış. Öğretmenim, ben bu soruları, cevapların hepsini doğru yaptım. Siz yanlış biliyorsunuz. Asıl doğruları ben sizden daha iyi biliyorum diye öğretmeni tartışmış. Öğretmeni de sert bir şekilde cevap verince doğruyu üstüne yürümüş. Bu şekilde şikayetçi olmuş. Müdü, müdür hanım e, disiplin uzaklaştırma, okuldan atılma varıncaya kadar e, tutanak tutmuş. Bu şekilde e, haberimiz oldu. Ben mü, Müdür Han'ıma yalvar yakar, rica minnet Lütfen işte son yılı idare edin. Bundan sonra işte daha dikkat edelim. Okuldan atılmasın. Atılmayı engelledik ama uzaklaştırma aldı. Konu bu şekilde kapandı. Okuldan uzaklaştırılmasının ardından Nurgül'e bir şeyler oldu. Yani daha önceki halinin tam tersi. Kendisini odayı kapattı ve sürekli alıyordu. Bir hafta önce enerjisiyle sağ sola koşturan kızım. Sanki tamamen değişmişti. Sürekli odada ağlıyor. Anne beni affedin size layık bir evlat olamadım diye üzülüyordu. Onun daha önceki haliyle de baş etmek çok zordu ama bu halini görmek beni daha çok üzdü. Ne dediysek fayda etmedi. Sanki kızım hayata küsmüştü. Geçmişe dönüp baktığım zaman bu hastalık belirtilerini lise çağlarımda göstermeye başlamış. İnanın o dönemlere dönüp baktığımda Kendim o kadar iyi ve enerjik hissediyordum ki Bunun bir hastalık olabileceğine inanamıyordum O dönemlerde Okula gitmeye bile gerek durmuyordum Çünkü her şeyi bildiğime inanıyordum Arkadaşlarımla sabahlara kadar eğleniyorduk Tabii bu dönemlerde de doğal olarak Ailemle çeşitli problemler yaşamaya başladım Okulda da problemler devam ediyordu Ve bir gün e, Hiçbir şey yolunda gitmeye Gitmemeye başladı ve dünya başıma yıkıldı ve ben hiçbir şey yapamayacak hale geldim. Bu hızlı duygu değişimlerine ayak uydurmak Nurgül için oldukça zordu. Nurgül'ün hayatını ele geçiren bu dalgalanmalar onu yaşamın kıyısından uzaklaştırmaya başlamıştı. Nurgül evde sürekli ağlıyor, odasından bir şey çıkmıyordu. Komşuya oturmaya gittim. Eve geri döndüğümde keskin bir gaz kokusu. Mutfaya koşarak gittim. Nurgül koltukta yatıyor. Nurgül, Nurgül, ne Nurgül, ne Hemen tabii apar topar hastaneye götürdüm. Neyse ki bir şey olmadı. Ama günler hatırlamaktan acıdım. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Nurgül psikiyatri servisine yönlendirildi. Yapılan değerlendirmede depresyon tanısıyla tedaviye başlandı. Bir atasözümüz de der ki dişin ağrıyorsa çek çıkar, komşun kötüyse kaç kurtar. Niye öğrenme bu kadar çok oynuyorsunuz? Nedir yani? Ben bir şey demiyorum sana. Bir spor yarışmasında bencil olmaktan ne kadar kurtulabilirsin ki? Tamam takım gol atsın ama o golü ben atayım. Bu arada bu biber çok aceymiş. izinde masalsı bir yolculuk. Dünyem, toprağın, suyun ve insanın anlatılmayan hikayesi. Suyla birlikte yükselmiş ve kaybolmuş uygarlıkların gizemi. Mezopotamya'nın sınırlarını çizen, talihini belirleyen nehirler. İki nehir, bir dünya. Kutsal nehirler üzerine. Fiyatriye başladığım dönemde kendimi çok kötü hissettiğim dönemlerdi. Çünkü intihar olayının arkasından olmuştu çok büyük bir mani atağının yani enerji atağının sonucunda yaşadığım depresyon sanki uçunun uçurumun kenarındaymış hissini vermeye başladı bana. O dönemlerde ilaçlarımı doğru kullanmaya başladım ve düzenli kullanıyordum ama zaman geçtikçe kendimi iyi ve enerjik hissetmeye başlayınca ilaçlarımı bırakmak istedim. Ailem de bırakmam konusunda sürekli bana ikazlarda bulunuyorlardı ama onları yine dinlemedim. O dönemlerde üniversite sınavına hazırlanıyordum. Çalıştım fakat o dönemlerde malum çok zorluklar yaşadığım için başarılı olamadım. Daha sonra da olması mümkün olmadı zaten. Yapılan çalışmalarda bipolar bozuklukta beyinde hem kimyasal hem de yapısal farklılıklar gözlenmiş. E, karar verme, sorun çözme gibi yürütücü işlevleri götüren prefrontal kortekste bir e, sıkıntı olduğu görülmüş. Doğru yandan da kimyasal farklılıklar var. Bu nedenle bipolar bozuklukta ilaç tedavisi önemli. En kıymetli ilacımız duygu durum düzenleyicileri. Bunların da en kıymetlisi lütyom. Valproikasit, karbamazepin gibi diğer duygu durum düzenleyicileri var. Bunlar primar ilaçlarımız. Antidepresanlar yerine göre, antipsikotikler yerine göre kullanılmakta. Mörgül o sene sınavı kazanamayınca tekrar sınava hazırlanmaya başladı. Biz izin vermedik. Sınava girmesini istemiyorduk. Çünkü o bütün yaşadıklarımızdan sonra Nurgül hala toparlanamamıştı. Tuhaf tuhaf giyiniyordu. E, sözümüzü dinlemiyordu. Bir türlü kendisine baş edemiyorduk. Dışarıda başka bir şehirde e, üniversiteye girip orada okuması ve Nurgül için zor geliyordu bize. Yani bu, bu konuda başına orada bir şeyler gelir diye endişe ediyorduk. İzin vermedik. E, bu konuda bizimle çok tartıştı, tartıştı kendisi. Çok kavgalar ettik ama yine de izin vermedik sınava girmesine. Nurgül'ün hızlı değişimleri zaman zaman devam etti. Bu durum ailesiyle ilişkilerini oldukça yıpratmıştı. Ancak Nurgül yaşamında yeni bir dönemece girmek üzereydi. Ailemle ilişkilerimin zor gittiği dönemlerde bir arkadaşım aracılığıyla Faruk'la tanıştım. O dönemler zaten eve gitmek istemiyordum. Faruk'la beraber iyi vakit geçiriyorduk. Gün geçtikçe ilişkimiz ilerledi ve ciddileşti. Nurgül ile ilk tanıştığımızda üniversiteyi yeni bitirmiştim. Ee, Nurgül deli dolu, enerjik bir kızdı. Farklıydı biraz, ailesiyle olan problemlerinden bahsetti. Ama en çok üniversiteye gidememesine üzülmüştü. Ee, tabii kısa zamanda arkadaşlığımız ilerledi. Daha sık vakit geçirmeye başladık ama yaşadığımız yer küçük bir yerdi. Arkadaşlığımızı ailesi de öğrenmişti. Bakınamadım ki. Nurgül'ün bir erkek arkadaşı olduğunu öğrendiğimizde çok endişelendik. Çünkü Nurgül'e tam olarak güvenemiyordu. En son çağrı her ikisini de eve çağırdık. İkisi de geldiler birlikte. Onlarla konuştuk. Ailem Faruk'la olan ilişkimizi öğrendikten sonra hemen evlenmemizi istedi. Faruk'u seviyordum. Onunla güzel vakit geçiriyordum. Ama evlilik fikri benim için çok uzaktı. Faruk bizim evimize geldiği zaman... E, ...istersem... ...bizim evlenebileceğimizi söyledi. Aslına bakarsanız bu beni çok mutlu etti. Ama... ...daha evliliğe hazır hissetmiyordum kendimi. Ama bir yandan şöyle düşünmeye başladım. Sürekli problemler yaşadığım ailemle... ...bu evlilik bir kaçış yolu olabilirdi benim için. Ve biraz da ailemin baskısıyla Faruk'la evlenmeyi kabul etti. Nurgül'ün hayatı da duyguları kadar hızlı değişmeye başlamıştı. Bu evliliğin Nurgül'ün yaşamına katacağı tek farklılık yeni bir yuva kurmakla kalmayacaktı. Biz ani bir kararla evlendik. Nurgül benim için doğru bir insandı. Hiç pişman olmadım ben. O yazın sonunda bulunduğumuz yerdeki görev sürem doldu. Yaşadığınız yerden uzak küçük bir kasabaya tayinim çıktı. Tabi toplanıp gitmek durumunda kaldık. Sanırım Nurgül'deki büyük değişimler bu kasabaya yerleştikten sonra başladı. Faruk'la evlendikten sonra hiç tanımadığım, kimseyi bilmediğim bir kasabaya yerleşmiştim. Orada alışmaya çalıştım. Fakat zaman zaman kendimi çok depresif, herkesten uzak, kimsem yokmuş gibi çok kötü hissetmeye başlıyordum. Günlerce evden çıkmadığım zamanlar oluyordu. Şimdi zaman anda kendimi çok mutlu, e, kasabanın en güzel kişisi, çok gözde birisi olarak hissediyordum. O dönemlerde bayağı sosyalleşmeye başladım. Birçok arkadaş çevrem oldu. Kasabanın ileri gelenleriyle birlikte de yardım faaliyetlerine katıldım ve bana iyi gelmeye başladı. Nurgül için yeni bir yaşam kurma çabası bu yerleştikleri küçük kasabada devam ediyor. Peki bu durum Faruk'un cephesinden nasıl bir Kasabay'a taşındıktan sonra Nurgülü yeni yeni tanımaya başladığımı fark ettim. İlk taşındığımızda eve kapandı bir süre. Benimle bile konuşmadı. Ama yani hiç düşünmediği bir zamanda benimle evlendi. Üstüne bir de hiç tanımadığı, bilmediği bir yere taşındı. Normaldir diye düşündüm. Üstüne gitmedim. Nurgül sonra birden açıldı. Önceleri sürekli dışarı çıkıyordu. Yeni insanlarla tanışıyordu. Çevreyi diniyordu. Baya baya çevresi olmuştu. Bir de çok konuşuyordu. Sürekli kasabayla ile ilgili planlardan bahsediyordu. Tamam çoğu ütopik şeylerdi ama kendine bir meşgale edinmesi, daha da önemlisi neşesinin yerine gelmesi beni mutlu etmişti. Tabii sonrasında olayların bu şekilde gelişeceğini düşünememiştim. Bipolar bozukluk bir duygu durum bozukluğudur. Manik epizotlarla, depresif epizotlarla ya da ikisinin birlikte olduğu karışık epizotlarla kendini gösterebilmektedir. Yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik, moral bozukluğu, azalmış kendine güven, kendinden kuşku duyma, uykuya dalma veya kesintisiz uyuyamama, günlük yükümlülüklerin ihmal edilmesi, konsantrasyon güçlüğü, azalmış cinsel ilgi, alınganlık ve suçluluk duygusuna kapılma şeklinde depresif belirtilerin yoğun yaşandığı dönemleri vardır. Manik ter terimi ise aşırı hareketliliği tanımlamaktadır. Manik dönemde taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek bir takım davranışlar kendini gösterir. Manik dönemi tanımak, dışarıdan gözlemleyebilmek bazen kolay olabilir. Kişinin normalde olduğundan çok daha farklı bir giyim tarzı olabilir. Mesela birbiriyle ilişkisiz onlarca takıyı üst üste takabilir. Günlük hayatta tercih etmediği bağlamdan kopmuş kıyafetleri giyebilir. Her zamankinden fazla kavga ve tartışma şeklinde semptomlar görülür. Yani sen... Ben böyle istiyorum ben böyle... Nurgül'ün yaşadığı bu zor dönemin ardından verdiği tepkiler yerleştikleri kasabada Faruk'un yaşamını zorlaştırmaya başlıyordu. Nurgül gittikçe evden kopmaya başlamıştı. Akşamları geç geliyordu. Nerede kaldın diye sorduğumda çok işim var. Bu kasabayı kurtarmak kolay olmayacak gibi tuhaf cevaplar veriyordu. Gerçekten dikkat çekici, ilginç giyinmeye başlamıştı. Tamam Evde de dışarıda da bir gün işten eve geldim, evin altını üstüne getirmiş. Temizlik yapıyormuş. Üstünde takılar, bilezikler, kolyeler. Sence bu kıyafet temizlik için uygun mu diye sordum sadece. Birden bağırmaya başladı. Bunlar benim güzelliğimi bir parçası. Sen bana karışamazsın. Ben her zaman şık olmak zorundayım. Zaten son zamanlarda aşırı agresif olmuştu. Her gün kavga ediyorduk. Artık kasabada yaşayan insanlar da arkamızdan dedikodumuzu yapmaya başlamıştı. Bu durum çok rahatsız ediyordu. Nurgül... Yaz günü kışlı kıyafetlerle ortalıkta geziyordu. Nurgül'ü uyarmak da bir işe yaramıyordu. Bir gün öğretmenler odasında arkadaşlarımın Nurgül hakkında konuştuğunu duydum. Çok canım sıkıldı. Kavga etkiliyorum. dinliyorum. İkiniz de benim hakkında O gün eve gittiğimde Nurgül'e ailesinin yanına gitmeyi teklif ettim. Ne bileyim ailesiyle vakit geçirmek, kasabadan biraz uzaklaşmak ona iyi gelir diye düşündüm. Faruk Nurgül'ü bırakıp döndü kasabaya. ...kızımız tabii birkaç gün baktık. Faruk kızımız başından atıyor diye düşündük. Araları soğumasın diye birkaç gün sonra Nurgül evine geri gönderdik. Ailemin beni kısa zamanda geri göndermesi beni çok mutsuz etmişti. Onlar benim annem ve babamdı. Ee, ve onlardan uzaklaşmış olmak beni çok üzdü. Ve birkaç gün e, geri döndüğüm zaman evden çıkamadım. Kendimi çok kötü hissettim. Nurgül ailesinin yanından döndüğünde biraz durulmuştu. Ben de bu bir seyahat ona bir iyi geldi diye düşündüm. Ama sonra tekrar depresif tavırlar sergilemeye başladı. Yine evden çıkmayan mutsuz Nurgül olmuştu. Derken benim bulunduğumuz kasabadaki görev sürem doldu. E tabi haliyle başka bir yere tayinimin çıkması gündeme geldi. Ben de bunu Nurgül ile paylaştım. Ama sanki Nurgül pek taşınmaya hevesli gibi görünmüyordu. Ben yine de bu kasabadan uzaklaşmanın Nurgül'e ile iyi geleceğini düşündüm. Faruk istediği zaman e, endişeye kapıldım. Çünkü malum kasabaya alışmam zaten kolay olmamıştı. Çok zorlanmıştım oraya adapte olabilmek için. Ondan sonra oturup düşündüm ve bu kasaba için yaptığım şeyler aklıma geldi. E, ve yardım faaliyetlerine devam etmeliyim diye düşündüm. Ve böyle bir karar aldım. Bütün bu masumane düşünceler Nurgül için yeni bir hatağın başlangıcıydı. Tayin durumunun gündeme gelmesinin ardından Nurgül birkaç gün eve kapandı. Sonra bu kasabanın kahramanı olduğunu söyleyerek, buradan gitmeden önce bütün kasaba çocuklarının hayatını değiştirecek bir projesi olduğunu, bunun için çalışması gerektiğini söyleyerek yine o tuhaf davranışlarına büründü. Kredi kartlarının limitini doldurmuş, aşırı harcamalar yapmış, esnafa senet imzalamış, her yere borçlanmışız anlayacağınızı. Tabii ben durumu öğrendiğimde işten geçmişti. Bütün maaşım aciz altındaydı. ...çok cüz'ü bir miktarla geçinmek zorundaydık. Nihayetinde... ...evimize haciz geldi. Sonrasında da o kötü olay yaşandı. Yaşanan rehin alma olayının ardından... ...Nurgül... ...birkaç gün hastanede yatılı olarak tedavi gördü. Geçirdiği hatan etkilerinin... ...hafiflemesinin ardından... ...ailesinin de isteğiyle... ...taburcu edildi. Peki bundan sonra Nurgül için hayat... ...bu şekilde uçlarda yaşanmaya... ...devam mı edecekti? Yoksa tedavi süreci her şeyi normale döndürebilecek miydi? Nurgül Hanım da ilk atakların ergenlik dönemi tekabül etti, görünüyor. Ergenlik döneminde olması olayı biraz karıştırıyor. Çünkü sinirlilik, hareketlilik, duygusal çalkalanmalar ergenlik döneminde görülen şeyler ve bu dönemde acaba bipolarite mi ergenlik mi karışmış olabilir ve e, tedavi arayışı da gecikmişti dolayısıyla. Ne zaman ki Hanım başını belaya sakacak büyük bir iş yapmış, o zaman tedaviye başlandı. Nurgül Hanım'ın ilk yatışı gerçekleştiğinde yaşadıkları onu çok korkutmuştu. İhtiyacı olan bu tedavinin planlanmasıyla hayatına devam edeceğini bilmekti. İlaç tedavisine yanıt verip, duygu durumundaki dalgalanmalar azalınca, iletişim kurmak kolaylaşınca Nurgül Hanım da gönüllü olduğu için psikoterapi sürecine başladık. Taburcu olmamın ardından kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ama hayatım boyunca ilaç kullanma fikri beni yüzmeye başladı. Çünkü küçük bir kasabada yaşıyordum ve etrafımdaki insanlar bana değişik değişik bakmaya başladılar. Ve bazıları benden korkmaya başladı. Ve bunlarla nasıl baş edebileceğimi yanım anlayamadım. Ve gidip doktorumla konuştum. O da benimle hem ilaç tedavisi yap yapmak istediğini hem de psikologla bir destek ve vermek istediğini söyledi. Yaşantısal alanda yaşadığı bu büyük yıkım sadece hastayı değil ailesini de büyük oranda etkiler. Hasta ve yakınlarının psiko eğitimle hastalığın doğasını tanıması bu yüzden çok önemlidir. Psikologla görüştükten sonra Nurgül'ü daha iyi anlamaya başladım. Yani tamam öncesinde de bir sorunun olduğunun elbette farkındaydım ama tam olarak anlamlandıramıyordum. Yani iyiymiş gibi görünürken depresyon Dile çöküşleri Depresyondaymış gibi görünürken Birkaç gün sonra dünyanın en neşeli En enerjik insan, insanıymış gibi davranmaları Bilmiyorum Keşke işler bu noktaya gelmeden Nurgül'e yardım edebilseydim Ama yine de hiçbir şey için geç değil bence En azından artık ne olup bittiğini biliyoruz Gençliğinde baş edemiyoruz dediğimiz Hırçın kızımız Meğersem bu hastalığı sebebiyle böyleymiş Keşke daha önceden bilseydik Zamanında tedavi ettirebilirdik. Psikoloğumla yaptığım görüşmelerden sonra benim kazandığım en büyük kazanım artık hastalığımı tanıyorum. Ataklarımı daha önceden nasıl olabileceğini anlayabiliyorum. Ben ve çevrem bunu anlayabiliyoruz. İnanın bundan sonra ya umutla bakabilmek benim için çok ama çok önemli. Nurgül'ün hikayesinde izlediğimiz üzere bipolar bozukluk toplumda yüzde bir oranında görülen ve kişinin ciddi oranda çalışma ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir bozukluktur. Kimilerine göre rahatsızlığı yaşayan bireylerin hayatında yıkım o kadar büyüktür ki kanser, epilepsi ve Alzheimer bozukluğu gibi majör bir nörolojik durumdan çok daha yıkıcı ve engelleyici olabilir. Duygu durumunuzun değişkenlik göstermediği Durağan Günler dileklerimizle bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>